يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَطْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَاَذَ فَنْزًا عَظِيمًا أما بعد فأستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاثها وكل محتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد دائلنا kardeşlerim bu hafta inşallah 48. dersimizi yapacağız. Geçen haftaki gördüğünüz konunun e, devamı Geçen hafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin haricindeki dışındaki yerlerde davet yapması İslam'a davet etmesi Mekke'nin haricine e, çıkma girişimi ve İlk ensama karşılaşma yani Medine'den gelen ilk Medine'li kimselerle karşılaşma konusunu işlemiştik. Şimdi bundan bu anlattığımız konudan geçen hafta bahsettiğimiz konudan çıkartılacak dersler ve ibretler nelerdir onları söyleyeceğiz inşallah. Birincisi davet İslam daveti alemi yani dünyayı artık sarmaya başlamıştı. Yayılmaya başlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin haricine, Mekke'nin dışına, başka belgelere, yani aleme artık bakıyordu. Ve daveti için, risaleti için dünyayı saran bir böyle metot ve üslup görüyordu. Yani davetinin, risaletinin, peygamberliğinin her tarafa yayılacağını düşüncesindeydi. Ve e, bu büyük dinin, İslam'ın geleceğinin, gelecekte ufukları dolduracağını, bütün bölgeleri dolduracağına kesin kes itikad ediyordu, inanıyordu. Aleyhisselatu vesselam. Onun bu düşüncesine bakın şu ayet-i kerime teyit eder diyor müellif. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَمَا أَرْسَنَّاكَا وَمَا أَرْسَنَّاكَا İlla kâfet eli insanı vâsîra ve nâbîra. Ve amaçta insanlarla Biz seni insanların hepsine müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Lakin insanların çoğu bilmez derdi. Burada insanların hepsine diyor. İnsanların hepsine olmakla birlikte bir de alemlere gönderilmesi söz konusu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Oma etsenâ ke illa rahmet alemin. Biz seni bir rahmet olarak gönderiyoruz. Alemlerle kast edilen, birincisi insanlar, ikincisi de cinlerdir. Ve diğer sair alemler de bunun içerisine girer. Yani hayvanat nebahat alemler, onların dünyaları da bunun içerisine girer. Çünkü aleyhissalatü vesselam hepsine karşı muameleyi getirmiştir İslam'la. O yüzden rahmetti. Kim onun davetini kabul ederse o onun için bir rahmettir, bir berekettir, bağışlanmadır. Kim İslam'ı kabul ederse, Nebi Aleyhisselatü Vesselam davetini kabul ederse onun için bir rahmet olacak. İşte bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam geleceğe bakıyordu ve biliyordu ki bu davet yayılacak. Allah Azze ve Celle de işte onu böyle destekliyor. Daha nice ayetlerle ona hep teselli veriyordu. Aleyhisselatü Vesselam kabileler arasında davetini mütemadiyen yapıyor. En güzel şekilde değerlendiriyor. Özellikle geçen hafta söylediğim gibi haç mevsimini fırsat biliyordu. Çünkü haç mevsiminde birçok bölgeden gerek Arabistan'dan gerekse uzak bölgelerden insanlar geliyorlardı haç için. Biliyorsunuz İslam'dan önce de haç vardı. İslam'dan önce de İnsanlar Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Haç, haç için geliyorlardı. Onun için Kabe'nin değeri çok kıymetli. Araplar indinde. Kabe, Allah Azze ve Celle'nin buyruğu üzere, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ لِلنَّاسِ وُدْعَى اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَى لِلنَّاسِ bi بِبَكَّةَ İnsanlar için ilk konulan ev, Mekke'deki, diğer bir ismi de Bekke'dir. Mekke Mekke'deki, Mekke'deki, Beyti, beytil Haram'dır. Yani Kabe'dir diyor. İnsanlar için ilk konulanı. İlk defa Adem Aleyhisselam tarafından yapılıyor. Sonra sonra İbrahim Aleyhisselam da temelleri oğlu İsmail ile birlikte yükseltiyor. Ve üzerinde Beyt-i Mamur'un bulunduğu bir yer. Beyt-i Mamur meleklerin tavaf ettiği meleklerin namaz kılmak için kendisine geldiği bir ev, meleklerin tavaf ettiği bir yer, Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğine göre, böyle değerli bir yer. O haç mevsiminde işte Aleyhisselatü Vesselam, insanlara davetini götürüyor, ve yakın bir gelecekte, yardımın olacağını düşünüyor. Bir hadisinde bakın, şöyle diyor, Aleyhisselatü Vesselam, sahibi bir hadiste, elbette ki bu iş, yani kastı din İslam dini İslam dini gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır Allah-u Teala Medine, Medine ehlinden yani şehir kastediliyor, şehir ahalisinden yahut köy ahalisinden hiçbir ev bırakmayacak oraya bu düğünü sokacaktır izzetli olan izzetli olan izzetiyle yani e, izzetli olan kimse, güçlü olan kimse, şeref sahibi kimse izzetle. Zelil, adi kimse de e, adiliyle olacaktır. Yani hadisin devamında geldiği üzere Allah Azze ve Celle İslam'la izzetli kimseyi bir kimseyi daha doğrusu izzetli kılacak ve küfürle de zelil edecektir. Evet bütün her yere girecektir ama İslam'ı kabul eden izzetli olacak buradan anlamak durumda olduğumuz şey anlayabileceğimiz şey daha doğrusu İslam'ı kabul eden izzet sahibi şeref sahibi olacak ama küfrü tercih eden ise zelil olacak Allah Azze ve Celle velillahil izzet velirasulihi ve mu'minine diyor izzet, şeref haysiyet Allah'ın Resulü'nün ve mü'minlerindir Üstünlük kardeşlerim sadece İslam'da, İslam'ı kabul etmekle yaşamakta. Sadece kabul etmekle de olmuyor. Kuru kuruya hiçbir şey dönmez. Allah hakkıyla İslam'ı kabul eden ve yaşantısına dökenlerden eylesin bizi. Amin. Evet. Bugün, bu günümüzde, günümüzde insanların aklından kaynaklanan ve e, bataklık haline gelmiş, tecrübelerinden kaynaklanan menheçler, metotlar işte iflat etmiştir. Yani Kur'an'ın, İslam'ın dışındaki metot bitmiştir. Zaten hiçbir zaman, hiçbir zaman ayakta duramamıştır. Sadece geçici olarak, tarih boyunca bazı güçler elde etse de bu insanların akıllarından, Beşeriyetin tecrübelerinden kaynaklanan bazı metot ve menheciler hep yok olmaya mahkum olmuştur ama İslam İslam'ın getirdiği metot bizler onu hakikati hakikatiyle yapamasak da yerede getiremesek de hep üst tarafta izzetli şerefli güçlü olmaya devam ediyor kusur var, eksik hep bizde vallahi bizde vallahi insanlarda kusur İslam'da değil dinimiz çok yüce, çok büyük, çok azim ve o ilk geldiği parlaklığıyla birlikte duruyor. Elhamdülillah. Allah böyle bir dini nasip etmiş bize. Allah'a hamdü senalar olsun. Evet, bugün bize düşen, bugünkü Müslümanlara düşen kitap ve sünnetin naslarıyla bugünkü vakayı, olayları birleştirip sımsıkı bağlanmak gerekiyor. Yani bunun için de tabi Bilen insanlara sormak, onlarla alakayı koparmamak. Hem hal olmak salih insanlarla, onlarla hep beraber olmak gerekiyor gücümüz nispetinde. Sıkıntılarımızı onlarla paylaşmamız gerekiyor kardeşler. Evet, böylelikle işte İslam birçok alana artık Mekke'nin dışına çıkmaya, yayılmaya başlıyor. Birinci ders bu. İkincisi, gariplik zamanında yani yalnızlık, gurbette, gurbet günlerinde davetin bereketli olması. Mekke dönemindeki o e, sıkıntılı zamanlar kastediliyor. Davetin o dönemki davetin sıkıntıları üzere, İslam davetinin sıkıntıları üzere ve haddi aşan, tuguyan eden zorba kimselerin ve onların şehvetleri üzere Onların e, büyüklenmeleri, kibirlenmeleri, insanlara karşı büyüklük teslamaları üzere sabretmek, o günlerde bu sıkıntılara katlanabilmek, sabretmek gerçekten büyük bir ecir vardır diyor. Çünkü buna delalet eden, yani işaret eden ayet ve hadisler var. Aynı şekilde, o günlerde, o sıkıntılı günlerde, insanların şehvetlerden, yani isteklerden, arzulardan ve ilahi şehvetlerden, ve iblisin Allah lanet etsin, iblisin vesveselerinden böyle e, sarah hasta gibi hastası gibi baygın düştüğü yani iblisin kurbanı olduğu vesveselerinin kurbanı olduğu bir zamanda birçok insanın Allah Azze ve Celle'ye bağlanma, onun ipine sımsıkı sarılmak da çok büyük bir ecir var. Ve Rabbul Alem'in bu gibi kimseler için çok yüksek dereceler hazırlamıştır. Büyük makamlar hazırlamıştır. Böyle sıkıntılı günlerde. İmtihan kişinin imanına göredir kardeşler. Eğer yani başımızdaki bu Suriyeli kardeşler sabredebiliyorlarsa Allah'a sımsıkı sarılıyor dinlerine iltizam gösteriyorlarsa onlar mükafatı büyük. Hatırlarsanız İlk zamanlarda Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ilk başladığı dönemlerde bir namazdan bahsetmiştik. Gece namazından. O zamanlar emrediliyor. Gece namaz kılınıyor. Daha beş vakit namaz tarz kılınmamış. Özellikle gece namazı kılınması istemiyor. Ve sahabeler de bunu yapıyorlar ya. Yani. Niçin? Neden böyle yapılıyor? Allah Azze ve Celle ile o sıkıntılı dönemlerde geceleyin baş başa kalıp ona hakikatiyle bağlanmak. ...gönül rahatlığını hissetmek... ...kendisini... ...tamamen Allahu Teala'ya... ...verebilmek geceleyin... ...insanların ezasından, sıkıntısından... ...verdiği her türlü... ...sıkıntılardan... ...kurtulup allah Teala'ya bağlanmak ...ve böylelikle güçlü olmak... ...iman üzere, kalp üzere güçlü olmak... ...Allah-u Akbar. ...onun için bu, bu gibi zamanlarda... ...her zaman rahatlıkta da olması gerekiyor... ...aslında... ...ama... Özellikle dar zamanlarda Allahu u Teala'ya insan yakın olduğu zaman, ona vesileler aradığı zaman, yani ona itaat hususunda, yasaklarından kaçınma hususunda vesileler aradığında, Allah Azze ve Celle o kimsenin sabrını, o kimsenin davetini bereketlendirecektir diyor. Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda cihad eden kimseleri elbette yollarımıza hidayet edeceğiz diyor Allah-u Teala. suresinde. Buradaki cihattan kasıt hem Allah yolunda savaşmak hem de bundan daha öncesi Allah'ın dini için gayret etmektir. Allah'ın dininin yayılması için gayret etmek. Tabi önce kendi nefsimize, kendi kalbimize bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın dininin birilerine ulaştırılması, diğer insanlara ulaştırılması hususunda en ufacık bir şey, küçük görmemek lazım kardeşler. Birisine söylediğim bir ayet, birisine tavsiye ettiğim bir kitap, bir broşür bile, bir broşür bile Allah yolunda cehatleri küçümsemiyor. Eğer bunu insan kalben Allah için yapıyorsa vallahi bunun ecrini alacak. Ve Allah onu yoluna kendi vasfetti doğru olarak tabir ettiği hidayet yoluna iletecek. Subulü selam, selam yollarına hidayet edecek. Yani kurtuluş yolu. Ve inna Allaha lema'al muhsinin muhakkak ki Allah müsnenlerle beraber. Burada ayet kelime Arapça ifadeyle o kadar peş peşe tekit getirilmiştir ki innallah'a Allah'a muhakkak ki Allah lemal elbette ki muhsinin muhakkak müslümanla beraber peş peşe peş peşe peş peşe böyle tekit kuvvetlendirici ifadeler kullanılmıştır İnne'den dolayı İnne'nin haberine dahil olan dolayı, isim cümlesinden dolayı eser peş peşe ama bunu dilimize çevirdiğimiz zaman tam böyle güzel bir mana çıkmadığı için biz normal tercüme ediyoruz tercümanlar tercümanlarda böyle yapalım ama burada bir özellik var ya Allah mutlaka muhsinlerle iyilik eden kimselerle bir başka anlamda da Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eden kimselerle beraberdir tevkidli bir ifade Allah muhsinlerden etsin bizi mutlakilerden eylesin onun için küçük görmemek lazım. İmam Ahmet'in Hasan bir senetle tahriş ettiği, yani rivayet ettiği bir hadiste Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensar'ı radıyallahu anh'dan, Cabir bin Abdullah geçen haftada bahsettiğimiz gibi Ensar'dan ve ilk altılı gruptan birisi, İslam'a girenlerden birisi. Evet. Diyor ki, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 sene kaldı. 13 sene insanları İslam'a davet etti. İnsanların e, konaklarına, oturdukları yerlere gider, panayırlara işte bu kas ve diğer panayırlara gider, onları İslam'a davet ederdi. Ve derdi ki, beni barındıracak yok mu? Bana, bana yardım edecek yok mu? Ben onun için kim yani bunu kim yaparsa beni barındırırsa, kim bana yardım ederse, tabi Allah'ın dini üzere yani kastedilen bu. Onun için cennet var dediğinde kimse cevap etmiyor. Hatta Yemen tarafından bir adam geliyor, Yahutan Budar kabilesinden diyor, diyor ki diğer kavminden olan kimselere şu Kureyş'in gencinden yani peygamberi kast ederek bundan sakının yani bundan uzak durun bundan uzak durun sizi fitneye düşürür diye insanları uyarıyor dışarıdan gelen insanlar da aleyhisselatü vesselam'dan uzak duruyorlar hatta birbirlerini uyarıyorlar burada anlatıldığına göre ve birbirlerine parmakla işaret ediyorlar şu var ya diye bu adam bundan sakının diye. birbirlerine işaret ediyorlar düşünsene de toplumun içerisinde elle gösterildiğini, parmakla gösterildiğini. Şu var ya bu diye. Yani dudak hareketlerini hissediyorsun, konuşulduğunu biliyorsun. Çok büyük bir eza bu. İnsanların bakışları, insanların mimik hareketleri. İşte bu burada bu, burada o ifade ediyor. Ali sırat bundan hepsini çekmiş bir insan. Bu çilelere katlanmış bir insan. Subhanallah. Sonra diyor ki Cabir bin Abdullah radiyallahu an Sonra diyor Allah Azze ve Celle bizi ona gönderdi. Yesrib'den. Medine'nin eski ismi Yesrib. Kur'an'da da geçer. Ahzab suresinde. Yesrib'den diyor. Biz kalktık yani bu adama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittik. Ve biz onu barındırdık. Onu tasdik ettik. iman ettik ona diyor. Bizden bir adam çıkar. Ona iman eder. Kur'an okurdu. Sonra da ahalisine döner. Ailesine döner. Ee, ve o dönen adamın Müslüman olması, İslam olmasıyla oranın ahalisi de o evhanesi de Müslüman olurdu diyor. Hatta diyor Ensar'ın evlerinden yani Medine'deki Ensar'ın evlerinden hiçbir ev kalmadı. Mutlaka Müslümanlardan bir grubun İslam'ı böyle ortada olan, İslam'ını ilan eden bir grup vardı diyor. Mutlaka e, Ensar'ın her bir e, Medine her bir mahallesinde bir grup vardı. Yani hepsinin Müslüman olduğunu tabii ki kastedilmiyor burada. Ama o kadar yayılıyor Medine'de İslam. Medineliler cevap veriyor İslam'a. Ensar. Yani yardımcı demek. Allah onlardan razı olsun. Hem muhacirden hem de ensardan. İşte herkesin reddettiği, herkesin kınadığı işaretler yaptığı bir dönemde Ensar Aleyhisselatu Vesselam'a icabet ediyor. İşte bu garip günlerde, yalnızlık günlerinde Allah azze ve celle böyle dışarıdan gelen insanlarla Aleyhisselatu Vesselam'ı destekliyor. Ona yardım ediyor. Bunun neticesinde bu 13 sene garip yalnız kimsesiz davetin bereketiyle Allahu Teala onların içerisinden kahramanlar, battal kimseler, İslam'ın lideri olacak kimseler çıkartıyor. O günler, o fitne zamanı. Bugün de yer yer yaşıyor insan bunu. O kadar yani önemli ki eğer bu dönemde insan fitne döneminde, sıkıntılı dönemde İmanını muhafaza ederse dinini muhafaza ederse çok büyük bir ecir üzere Ali Sıratıyuslan bakın nasıl, nasıl tabir ediyor. Yetin nasr yeti nasıl zaman insanlara öyle bir zaman gelecek ki es sabiru fihim ala dinihi onların içerisinde dini üzere sabreden kimse kelqabid alal camr sanki ateşi böyle kabzalayan, avucunda tutan kimse gibi diyor. Subhanallah. Bu kadar değerli olacak. Ama bu kadar da zor olacak. Kim ateş elinde tutabilir? Çok zor. Ama Allah'ın koruduğu muhafaza muhafaza etti, yardım ettiği kimseler elbette yapabilirler. Allah nasip eylesin. Bir başka hadiste bu hadisin birkaç tane e, şey, şey var, lafzı var onları arz etmek istiyorum. Diyor ki sizin arkanızdan sabır günleri gelecektir. Sabır yani sabredilecek günler zor günler denmek istemiyor. O günler içerisinde o insanlar içerisinde e, sabretmek sabretmek ateşi kabzalamak gibidir diyor. Bir başka lafız da böyle geliyor. Benzer ama ifadeler biraz birbirinden farklı yerleri var. Yine Şeyh Alban rahmetullah aleyhinde sahihlediği bir hadiste <gülüyor> yeti alen nasi zaman insanlara öyle bir zaman gelecek ki insanların üzerine ettemes sıklığı bir sünneti, ettemes sıklığı fiili sünneti, onların içerisinde sünnetime sımsıkı yapışan, sünnetime yapışan, in ihtilafi iktilati ümmeti. Ümmetimin ihtilafı anında sünnetime yapışan kimse Kel alel cemr. Ateşi böyle kabzalayan, tutan kimse gibidir. Sünnete sıkı yapışmak gerekiyor. Sünnet düşmanlığı yürütüldüğü bir dönemde sünnete simsıkı sarılmak gerekiyor. Ama körü körüne değil. Bir vasat, orta yol üzere. Yani hadisin sahihine, sünnetin sahihine, aleyhissalâtu vesselâm'dan gelen doğruya Hurafelere, batıllara, uydurmalara ve son olarak da zayıflara değil. Sahih sünnete yapışmak gerekiyor. Kurtuluş onda. Onun için veda hutbesinde. Ben size iki emanet bırakıyorum diyor. İki tane emanet. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bunlara sımsıkı sarılırsan sapıtmasını. O zaman bilmek gerekiyor bunları. Kur'an'ı ve sahih sünneti bilmek, öğrenmek gerekiyor. Ve sımsıkı sarılabilmek için bunu, yani neye tutunacaksın? Sağlam bir kurfa tutunacaksın. O kulpun nerede olduğunu, nasıl olduğunu, ne kadar sağlam olduğunu bilmen lazım. Anlatılmak istenen bu. Vallahu alem. Dolayısıyla kardeşler, o yalnızlık zamanında, gurbet zamanında Allahu Teala bereket koyuyor. Birçok şeye bereket koyuyor. Birçoğumuz hatırlarız. İlk başladığımızda, kimse yokken, ilk dönemlerde yapılan şeylerin hep bir tadı kalmıştır ağzınızda. Öyle değil mi? Özellikle din adına, İslam adına yapılan şeylerin hatta o zamanki kardeşliğin bir tadı vardır insanların ağzında. Keşke o devam etse o güzellik. Onun için o gariplik döneminde yapılan şeyler çok faziletli. Çok değerli. Allah Azze ve Celle öyle dönemleri değerlendirip hakiki bir şekilde dinine bağlanan Sabreden, fitne anında ve sabreden ateşi kabzalayacak güçte ve imanda kudrette olan kimselerden eylesin. Üçüncüsü kardeşlerim, cemaat rahmettir, İslam ise bütün müşkilatların çözümüdür. Hani insanlar diyor ya demokrasilerde çareler tükenmez diye. Bunun aslı yok. Yani bunu bu şey inanmış insanlar söylüyorlar. Bu batıl bir sözdür. İslam'da çare tükenmez. Demokraside çare çok tükeniyor ve insanlar birbirine giriyorlar, öldürüyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. İslam'da çare tükenmez. İslam her şeye çözüm getirmiştir. Bu yüce din her şeye çözüm getirmiştir. Tek başına bütün meseleleri halleder. Yeter ki sen İslam'a bırak. Yeter ki kitap ve sünnete bırak. İşi ehline bırak. Her şeyi halleder Allah'ın izniyle. Bunu neden getirdi? Bu madde neden geldi buraya? Hani geçen hafta anlattık ya, Evs ve Hazreç kabileleri. 120 yıl boyunca birbirlerine savaştırıyorlar, vuruyorlar, öldürüyorlar, kırıyorlar, parçalıyorlar. Subhanallah. Birbirlerinin öyle e, ölüleri oluyor ki bazı savaşlarda korkunç. Kırıp geçiriyorlar birbirlerini ama bitmiyor aralarında. İkisi de Yemenli, Sebe kabilesinden ve putperest bunlar. Evs ve Hazreç. İşte İslam geliyor. İslam kardeşliği ile ve Allah azze ve Celle'nin Rahman'ın azameti, büyüklüğü önündeki tevazu ile ona itaat edip böyle kibiri, kıskançlığı, hasedi ve içindeki ateşi o Rahman'ın azameti karşısında bıraktığında kardeş onu veriyor. Sübhanallah. İslam 120 yıl boyunca birbiriyle çarpışmış, öldürmüş, kırmış insanları kardeş yapıyor. Hayat ne kadar güzel ifade ediyor, bakın. Al-İmran suresindeki ayet. وَاَتَسِمُوا بِحَدِّ اللّٰهِ Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarın. وَلَا تَفَرَّقُوا Sakın ayrılığa düşmeyin. وَذْكُرُوا وَذْكُرِ nimet اللّٰهَ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizde olan nimetini hatırlayın. El kuntum ma'dan Sizler birbirinize düşmandınız. Evet bak bu es ve hazreca direkt hitap ediyor vahiyde direkt. Siz birbirinize düşmandınız. Birbirinizi vuruyordunuz, kırıyordunuz, öldürüyordunuz. Tallafa O Allah ki sizin aranızı birleştirdi. Kalplerinizi birleştirdi. Eğer kalbi birbiriyle aynı oldu mu? birbiriyle aynı düşündü mü? Muhabbet başlar. Düşmanlık biter. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ لِن۪يمَةٍ Ve Allah'ın nimetiyle, bu verdiği nimetle, İslam nimetiyle, iman nimetiyle, siz de kardeşler oluverdiniz. O düşmanlar kardeşler oluyor. O zaman Eus ve Hazre Ceydip bu hitap, ondan sonra kıyamete kadar tüm düşmanlar için, tüm birbirine düşman olan müminler için aynı hitap söz konusu. Ama... Buradaki şart ne? Evs ve Hadirç kabilelerinin kardeşliği tesis ettiği gibi, tevazuyu aralarında tesis ettiği gibi, gerçekleştirdiği gibi o düşman olan kimselerinde aynısını yapması gerekiyor. Aynı şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. O zaman düşmanlık dostluğa dönüşüyor. Ve kuntum ayet devam ediyor. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nar Sizler ateşte ateşten uçurumun kenarındaydınız. Yani az kaldı uçuruma, ateşten çukura yuvarlanıyordunuz. Yani imansız olarak subhanallah, imansız olarak gidiyordunuz siz. İmansız bir vaziyette Allah'a kavuşup cehenneme gidiyordunuz. Demek bunun manası. Ve kuntum ala hafifratin Uçurumun kenarındaydınız. Feenqadakum <gülüyor> minha. Sizi oradan kurtardı diyor. Allah Azze ve Celle sizi oradan kurtardı. كَذَلِكَ يُدَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ İşte böyle size ayetlerin açıklar. Umudur ki hidayet bulursunuz. Evet kardeşlerim, İslam kardeşliği çok değerli, çok kıymetli. Bakın aleyhissalatü vesselam çok veciz bir şekilde nasıl ifade ediyor. Üç şey vardır ki kimde bulunursa, Kimde bulunursa imanın tadını almıştır diyor. İmanın lezzeti tadını almıştır. Üç şey. Bir, birincisi Allah ve Rasulü'nü her şeyden daha fazla temez. Yani Allah'ın bir ayet geldiği zaman, okunduğu zaman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sahih bir hadis geldiği zaman, onu üstün tutmak, onun emirlerini, Allah'ın ve Resulünün emirlerini her şeyden üstün tutmak, sevgi beslemek, muhabbet beslemek, bu sevgiden dolayı itaat etmek. Bunu gerçekleştirir kimse? Yani Allah ve Rasulü kendisine her şey gelen, her şeyden sevgili gelen kimse. Birincisi, 2. Sevdiği kimseyi sevdiği kimseyi Allah için seven kimse sevdiği bir kimseyi, kardeşini, arkadaşını, İslam kardeşini Allah için seven kimse. Üç, Allah kendisini küfürden, bataklıktan kurtardıktan sonra sanki ateşe atılacakmış gibi nasıl korkuyorsa, ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa, gerisin geriye küfürden, şey, gerisin geriye küfre dönmekten de öyle korkmak ve endişelenmek, yani bunun, bundan hoşlanmamak. Üç şey Allah ve Resulü en sevgili, olmak, en sevgili olması bir kimsenin yanında bir kimseyi severken Allah için sevmek ve küfürden bataklıktan bizim anlayacağımız şekilde biraz daha şöyle açayım namazsızlıktan kurtulduğu zaman bir insan namazsızlığa namaz kılmamaya geri dönmeyi sanki ateşe dönmek gibi adletmek. İçkiden, kumardan, zinadan, fuhuşiyattan kurtulduğu zaman ateşe düşecekmiş gibi korkmak. Bu işte. O zaman imanın tadını alıyor insan. Lezzetini alıyor. Damağında nasıl insan iyi bir yemeğin tadını hisseder, kalbinde de işte bu imanın lezzetini hissedebiliyor. Bunları yapabilen, gerçekleştirebilen kimse. Burada özellikle vurgulanmak istenen bizim e, delil aldığımız yer Allah için birbirini sevenler. Biraz daha bu konuya açalım. Allah için birbirini sevenleri Allahu Teala yarın hiç kimsenin hiç kimsenin gölgelenemeyeceği, gölge bulamayacağı, hiçbir şeyinde gölgesinin olmadığı bir zamanda Allahu Teala Allah için birbirlerini seven kimseleri gölgelendirecektir diyor. Subhanallah. Tıpkı bu Allah için birbirlerini sevenler, Allah'a itaat, O'nun emrini yerine getirme hususunda nasıl bir araya gelmişlerse, toplanıp bir araya gelmişlerse, yarın ahirette hiçbir şeyin gölgesi olmadığı zaman, Allah'ın gölgesi altında toplanacaklar, bir araya geleceklerdir Bununla ilgili deliller, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste, diyor ki Allah Azze ve Celle, اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَقُولُ يَمَ Kıyamet günü Allah Teala şöyle buyurur. Eynel mutahabbun bi celali. Benim celalim için, benim azametim için beni sevenler, birbirlerini sevenler nerede? Onları onlar bugün benden başka kimsenin, benden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda, bir günde ben onları diyor, bugün yani bugün gölgelendireceğim diyor. Subhanallah. Bu kudüsü hadis. Ve sahih bir hadis. Bunun gibi daha birçok hadisler var. Sahih olan. Bir hadis daha söyleyeyim. Bildiğiniz hadis ama tazelemsin inşallah. Buhari ve Müslümanın rivayet ettiği bir hadis. Yedi kişi vardır diyor. Yedi kişi. Allah Azze ve Celle bunları gölgelendirecektir. Hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı bir zamanda kendi gölgesiyle gölgelendirecek. Bir, Adil imam, adil yönetici kimse. Allah azze ve celle yöneticilerimizi adil kimselerden kılsın. Evet. Adil kimse. Ve gençliğini iki, İslam üzere geçirmiş kimse. Yani gençliğinde İslam üzere yaşamış, ibadetlerini yerine getirmiş, İslam daveti için çalışmış kimse. Evet. Üç, kalbi mescitlere takılı olan. Oradan ayrıldığı zaman tekrar mescitte kalbi kalan kimseler. Çünkü mescitler Allah'ın çok sevdiği yerler. Bir hadiste öyle diyor. Bir hadiste Ali Ali Hissetradı Resulullah, "Ahabbul viladi ila Allahi Beldelerin, mekanların Allah'a en sevgili olan yeri yerleri mescitlerdir. Üçüncüsü işte bu. Mescidlere gönlü takılı olan, oralarda ibadet için, ilim için, Kur'an için takılı kalan kimseler. Allah Dördüncüsü, birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kimseler. Evet. Beşincisi, böyle yalnız, sakin bir yerde, kimsenin olmadığı bir yerde Allah için gözyaşı dökebilen kimseler. Allahım. Allah bize bunu nasip etsin. Altıncısı, makam sahibi, makam sahibi, sol sahibi, yani güzellik sahibi, bir kadın kendisini davet ettiği zaman ben alemlerin Rabbinden korkarım diyen kimse. Zinaya davet ettiği zaman ben Allah alemlerin Rabbinden korkarım diyen kimse. Yok mu böyle insanlar? Var vallahi. Yedincisi, kardeşlerim, tasadduk eden sadaka veren ama sağ eliyle verdiği, sol eli görmeyecek şekilde gizli sadaka veren kimse işte bu yedi kimse Allah-u gölgelendirecektir. Bunların içerisinde bizim konumuzla alakalı olan kısım birbirini Allah için seven ve Allah için bir araya gelen, Allah için birbirinden ayrılan kimse. Şeyh Muhammed Nasruddin Albani Rahimahullah Allah Azze ve Celle ona en geniş rahmetiyle rahmet etsin. Geçenlerde onun bir yazısını okudum. Şimdi tekrar e, konu geldi. O yazıyı elde edeyim dedim ama elime geçmedi. Elde edemedim ama aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım. Bu konuyla ilgili talebeleriyle konuşuyor böyle. Diyor ki Allah için birbirini seven kimseler kimlerdir? Ne demek yani diyor. Anladığımı e, anlatacağım size. Ne demek e, Allah için birbirini sevmek nasıl olur? Ne dersiniz bu konuda deyince her bir talebesi bir ayet söylüyor, bir hadis söylüyor. O, tam o değil diyor, o değil diyor. Ondan sonra yani Allah için birbirini sevilenler e, bir ayet kerime denil getiriyor. İşte onlar birbirine dost olan kimselerdir, şey, mutlaki kimselerdir. Yani Allah için birbirini seven kimseler muhtaki kimselerdir. Ondan sonra Allah için birbirini seven kimseler şunlardır bunlardır diye sayıyorlar öğrencileri, talebeleri. Ayet, hadislerden de deli getiriyorlar. Şeyh Halibane Rahmetullah hayır diyor. En son bir tane talebe diyor ki Allah için birbirini sevmek Asr suresinin asır suresinin ifade ettiği manadadır. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ sabır diyor. Birbirlerine birbirlerine hakkı ve sabır tavsiye eden kimseler gerçekten Allah için birbirini seven kimselerdir diyor. Şeyh Alvani Rahmetullahi Aleyh ya bu muhaddis şeyh dediğimiz yani büyük bir alim şu anda yani vefat etmiş durumda o, 12 seneden 30 seneden daha fazla oldu bilmeyenler için söylüyorum Diyor ki birbirine Allah yani birbirine hakkı sabır tavsiye edenler asıl suresinin manasıdır. Allah için birbirini sevmektir. Diyor. Ve bunu söyleyen talebesine aferin diyor. Çok güzel yaptın. İsabet ettin diyor. Yani ne demek burada şimdi. Bir insan Allah için birbirini seviyorsa ona bir şey tavsiye eder. Hakkı tavsiye eder. Sabrı tavsiye eder. Kötülükten vazgeçirir. Ondan sonra da eğer muhabbet, sevgi devam ediyorsa işte bu gerçekten Allah için birbirini sevmedi. Subhanallah. Ama yok bir hatasını, yanlışını gördün, ikaz ettin, bu doğru değil, bunu düzelt, istahil, adam senden uzaklaştı. Demek ki Allah için sevmiyorsun. Bu kadar basit yani. Allah için sevmiyor. Yani bir insan Allah'ın ayetini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini niye hatırlatır? Neden hatırlatır? Dikkat etsin, günah kazanmasın, sevap elde etsin, bundan sakınsın diye. Ama bundan, bu insanın zoruna gidiyor, uzaklaşıyorsa, hevatına tabi oluyorsa Allah için sevmiyor demek. dinle, Yani o konuda onu hiçbir şekilde dinlemiyorsa, Allah için birbirini sevmek tam gerçekleşmiyor demek. Yani kuru kuruya sevgi olmaz biliyorsunuz. allah Teala birbirimizi Allah için sevenlerden, birbirine nasihat eden ve nasihati kabul edenlerden eylesin, kardeşlerim. Bununla ilgili bir hadis daha hatırladım, onu da söyleyeyim inşallah. Ebu Davut'ta sahih bir hadis olarak geliyor. Aleyhissalatü <gülüyor> Vesselam sahabelerine diyor ki, öyle insanlar vardır ki, hadisi şöyle özetle anlatacağım inşallah. Eee Peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği kimselerdir bunlardır. diyor. Ve bunlar birbirlerini mal için, herhangi bir şey için sevmezler. Birbirlerine hediye ettikleri, hibe ettikleri bir şeyden dolayı sevmezler. Kur'an için severler birbirlerini. Diyor. Bu peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği kimseler, yani ahirette onların derecelerine, menzilelerine Kıptayı ediyor peygamberler ve şehitler birbirini Allah için seven, aralarında herhangi bir mal alışverişinden dolayı değil, Kur'an için bir araya gelip birbirini seven kimselerdir diyor. Subhanallah. Allah için sevmek çok önemli. Ondan sonra da şu ayet-i kerimeyi tilavet ediyor. Ela inna evliya Allah la hafun alehim ve Allah Dikkat edin ki Allah'ın velilerine, evliyalarına, dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir Evet, Allah'ın dostu olabilmek için Allah Azze ve Celle'ye itaat. Allah Azze ve Celle'ye itaat, onun emrini yerine getirme, İslam davetini yüklenme ve kardeşliği tesis etme. Birbirini Allah için sevme gerekiyor. Allah bize öyle kimselerden eylesin. Gıpta edilen kimselerden eylesin. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim, La ilahe illallah olmaksızın Kurtuluş yok. İlla La İlahe illallah olacak. Yani iman olacak. Ebu Talip'ten hatırlayın. Ebu Talip Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası La İlahe illallah diyemeden gidiyor. Ve ateşin içerisinde. Cehennemlik oluyor. Onun için La İlahe illallahın değeri çok büyük. İnsanı hem dünyada hem de ahirette kurtarıyor. İnsan, insanlık için, insanlar adına ne yaparsa yapsın, hayır olarak ne amel işlerse olsun, işlesin, ne kadar buluşlar yaparsa yapsın, la ilahe illallah olmadığı sürece, iman etmediği sürece, ne kadar filozof olursa olsun, ne kadar alim bilgin olursa olsun, hiçbir şey ifade etmiyor kardeşlerim. Kıyamet günü hedan mentura olacak o o insanlar için hazırladığı, takdim ettiği güzel şeyler, teknolojiler, buluşlar, şunlar, bunlar, e, yani bir takım hastalıklara çare bulmaları, hebaen mentura olur. Hiçbir işe yaramayacak. Çünkü o kimse, la ilahe illallah demediği için, İslam'ı kabul etmediği için, dünyada, dünyalık olarak, dünya ehlinden, dünya ehlinden, övgüsünü, senasını, medhiyelerini mal ve makamdan dünya metaından ne olursa olsun herhangi bir şeyle ücretini ecrini almıştır biliyorsun o nasibini dünyada aldı la ilahe illallah demediği için ahirete bir şey bırakmadı ne kadar filozof olursa olsun ne kadar insanlara fayda verirse dersin. onun için aleyhissalatü vesselam kabilelerin arasında geziyor Onlara açık bir şekilde İslam'a davet ediyor ve ya insanlar kulula ilahin la ilahe illallah, Ey insanlar la ilahillallah deyin, kurtulun, kurtuluşun tek reçetesi la ilahe illallah deyip ona göre hayatı yaşamak. Evet. Eğer bir insanın ameli içerisinde ameliyle yaptığı işle başarısıyla övünme, kibir, rüya, şirk Var ise o amel dünyada kalıyor. Ahirete intikal etmiyor. Hiçbir işe yaramıyor. ayet e bize çok açık bir şekilde ifade ediyor. Men kâne yürüdül hayâte dünya ve zînetihâ nüveffve ileyhum fîhâ nüveffve ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hûm fîhâ lâ Kim dünya hayatını ve süsünü isterse orada onlara tam öderiz. Yani tam noksansız onun amelinin karşılığını lüf fiha fil illa Onlar için ahirette ancak ateş vardır diyor. Ve habta ma ve habta fiha ma yaptıkları şeyler icat ettikleri şeyler boşa gitmiştir. Ve batel ettikleri şeyler de sefâen mensur olmuştur. Geçersiz olmuştur diyor. Sübhanallah. Onun için La İlahe illallah diyecek kimse kurtulacak. Ebu Talip en güzel örnek. İslam bırak buluş muluşu Yani insanların faydasına olan şey bırak. Peygamber'e yardım etti. İlk dönemlerde peygamber vasıtasıyla da İslam'a yardım etmiş oldu. Ne kadar çok yardımları dokundu. La İlahe illallah demediği için bütün her şeyse heba oldu gitti. İşte böyle. Onun için La İlahe illallahın kıymeti değeri ölçülemeyecek kadar. Kardeşlerim bakın hadis ifade edecek şimdi. Onun değerini şimdi ifade edecek. Evet. La ilahe illallah salihlerin menheci, dünya ve ahiret saadetinin yolu Nebi ve Mürsellerin Nebi ve Mürseller yani pey bütün peygamberlerin tavsiye ettiği bir şey. Bakın şimdi hadise. Ahmet bin belli rivayet ediliyor hadis. Sahip bir hadis. Abdullah ibn Amr rivayet ediyor hadisi. Diyor ki, Allah'ın nebisi Nuh Aleyhisselam, ölüm kendisine geldiği zaman, kaç sene yaşadı Nuh Aleyhisselam? Hı? 9.50 sene kavminin içerisinde kalıyor Ankebi suresinde geldiği üzere. Ayet haber veriyor. Ona da ölüm geliyor. 9.50 sene sonra ona da ölüm geliyor. Kulli nefsin zayikatil her nefis ölümü tadacak. O makyeneli Biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Diyor. Hiçbir beşere ebedilik vermedik. Ölümsüz hiç kimse. Herkes ölümü tadacak. 950 sene yaşıyor ölüm gelince oğluna vasiyet ediyor, oğluna tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki oğluna ben sana bir tavsiyede, vasiyette bulunacağım, oğlum diyor. Sana iki şey emrediyorum, iki şeyi de yasaklıyorum. Birincisi, La İlahe İllallah'ı emrediyorum. La İlahe demeyi yani ona göre yaşamayı kast ediyor. La İlahe diyor, yedi kat sema ve yedi kat yer. Yedi kat yer, eğer bir kefeye konsa, felazinin bir kefesine konsa, La İlahe da diğer kefesine konsa, La İlahe İllallah ağır basar diyor allah La ilahe illallah işte bu. Sonra diyor ki eğer yedi kat sema ve yedi kat yer bir halka olsa kapalı bir halka olsa ve bu la ilahe illallah bu halkayı kırar parçalar helak ederdi. Senden diyor Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bəhmdi, zikir, bu zikri tavsiye ediyor. Bu her şeyin salatıdır yani duasıdır. <gülüyor> her şey canlı cansız her şey Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor Allah'a tesbih, ed tesbih ediyor. Yusuf Beyi kılıfı ve safar. Göklerde, yerde ve uçan kuşlar hepsi hepsi Allah'a tesbih ediyor. Lakin bir başka ayette geldiği üzere وَلَاكِنْ لَا تَفْرَخُنْ وَتَسْبِيحَهُمْ Lakin siz onların tesbihini, Allah'ın zikrini bilemezsiniz. Hepsi Allah-u zikrediyor. Subhanallah ve bihamdih diyor hadiste bu işte her şeyin salatıdır, duasıdır diyor. Allahu u Ekber. <gülüyor> mahlukat bununla rızıklanır diyor. Mahlukat bununla rızıklanır. Allahu Ekber. Bunları tavsiye ediyorum diyor. <gülüyor> Hadiste geldiği üzere kim günde yüz defa Subhanallah ve bihamdihi derse denizin köpüğü kadar dahi olsa günahları bağışlanır. Sahip bir hadis. Boş, boşken, yolda gidip gelirken, işe gidip gelirken hiçbir şey yapamazsan Subhanallah ve bihamdi eline sayacaktım. Allah bunlardan bizi e, geri bırakmasın, gaflet haline getirmesin. İki şeyden yasak diyorum diyor. Şirk ve kibirden diyor. Nuh Aleyhisselam devam ediyor tavsiyesinden. Şirk ve kibirden. Şirk malum. Allah Azze ve Celle'ye ibadette ortak koşmak. Soruyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a bizim peygamberimiz. Şirk malum ama kibir nedir diyorlar. de kastedilen nedir? Diyor ki kibir kibir hakkı küçümsemek gerçeği hakkı küçümsemek ve insanlara karşı büyüklenip hakir görmek. insanları yani hakir görmek küçük görmektir diyor de bu. Bundan da sakındırıyorum. Şirkten ve kibirden. Allah-u Ekber. İşte Nuh Aleyhisselam'ın tavsiyesi. İşte La İlahe illallahın kıymeti, derecesi. Kardeşler, Nuh Aleyhisselam bunu tavsiye ederken oğluna bunu hem söz, hem fiil, yani sözüyle söyleyip, ameliyle amel edip, ona e, sımsıkı yapışıp ve o yolda gitmeyi tavsiye ediyor. O yolda la ilahe illallah'ın gereği şekilde, gerektirdiği şekilde ya yaşamayı tavsiye ediyor. Fiilen, söz olarak ve yol olarak. Allah bize bunu nasip etsin. Son bir hadisi veriyorum ve bitiriyorum inşallah. İbn Mace'de rivayet edilen sahih de Abdullah ibn Amr radıyallahu anh geliyor hadis. Yine bu La İlahe bakın ne kadar kıymetli olduğunu anlatan veciz bir ifade. Bir adama kıyamet günü bağırılır, seslenilir. Mahlukatın, mahlukatın ileri gelenlerin, başlarının önünde, ileri gelen kimselerin önünde kıyamet günü bu adama sesleniliyor. Adam çağrılıyor. Ve onun tam 99 tane sicili, Hani sicil var ya, herkesin bir sicili var. de sicili var, memuriyetteyken memuriyet sicili var, ondan sonra okullarda sicil defteri var. İyi, iyi işleri, kötü işleri bu, katil yazılıyor. Aynen işte insanın da bir sicil defteri var. Kiramın, katilin melekleri kaydediyor onu. 99 tane sicili vardır, yani kaydı vardır. Ve her bir kayıt gözün aldığı mesafe kadar. Artık ne kadar uzun, ne kadar geniş biz bunu bilmiyoruz. Gözün ulaştığı yere kadar uzanır diyor bu sicil. Hakkında her şey yazılı. <gülüyor> allah Teala. Sonra Allah Tebarek ve Teala diyor ki, bu senin hakkında yazılan şeylerden bir şey inkar ediyor musun? Yani eleştirdiğin, kabul etmediğin bir şey var mı? Hayır diyor. Çaresiz, kabul edecek. Diyor ki Allah Azze ve Celle, bu muhafız melekler, yani bu yazdığı yazan melekler sana zulmettiler mi? Yani böyle bir düşüncen var mı? Adam hayır diyor. Hayır yarabbim diyor. Bana zulmetti, zulmetmediler. Sonra Allah azze ve celle soruyor. Senin bir özrün var mı? Peki bunlar karşısında? Yani bu kadar cürüm işledim, bu kadar sicilin kabarık. Bir özrün var mı? Veya bir hasenen iyiliğin var mı? diyor. Adam korkuyor. Hayır ya Rabbi. Subhanallah. Hayır ya Rabbi. Allahu ekber. Allah azze ve celle diyor ki: Sana sana ait bizim yanımızda, bizim katımızda bir iyiliğim var diyor. Bugün sana zulmedilmeyecek Sana ait bizim katımızda bir iyilik var. Bir hasene var. Bugün sana zulmedilmeyecek. Ve onun için bir bir tağa Kart kart. Şu otobüs kartları var ya öyle bir şey düşünün yani. Kart. Bitağa dediğimiz kart demek. Ama onun şekli ve şemali bugünkü otobüs kartına benzemez tabi. Onu Allah Azze ve Celle biliyor. Bir kart çıkartılıyor. Onun için. Bitağa. Ve onun üzerinde Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden rasulullah yazar. Eşhedü en la ilahe illallah. Bakın sadece bir kısmı değil birilerinin iddia ettiği gibi Şehadeler la ilahe illallah ve Muhammed Muhammeden rasulullah. ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir, kuludur. Şeklinde bir bitaka, kat üzerinde yazılan bir kart çıkartılıyor. Diyor ki adam, ey Rabbim, ey Rabbim bu putaka da neymiş? Bu kayıtla birlikte bu e, kart nedir yani? deyince Allah Azze ve Celle sana zulmedilmeyecek. Yani bu bıtağanın, bu kartın sebebiyle, onun hürmetiyle sana zulmedilmeyecek diyor adeta. Allah-u Alem. Ve o sicili, kabarık dosyası, yazıları terazinin bir kefesine koyunuyor ve la ilahe illallah da diğer kefesine konuyor. Subhanallah. La ilahe illallah ağır basıyor diğer sicili kötü olan amelleri hafif asılıyor ve Allah Azze ve Celle ona rahmet ediyor. İşte La ilahe illallah'nın bu. Allah dilimizden, bedenimizden, kalbimizden eksik etmez. Amin. me ve bəhmlik La ilahe llantasafir <gülüyor> kıbatubüleği.